Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Leşfihi ve le'azimu sultanih. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmainet tayyibinet tahirin. Ama ba'd. Az ve muhterem kardeşlerim. Burada tasavvuf tarihinin en mühim isimlerini, en büyük şahsiyetlerini yazan bir kitabı okuyoruz. İlmi hazırlanmış, çok değerli bir eser. Hem ilk yazan yazarı değerli, hem de kitabı nesre neşve hazırlayan Nurettin İbni Şüreybe isimli profesör, o değerli kimse güzel güzel okuyoruz bu mübarek şahısların hayatlarını istifade edelim diye tasavvufun aslı, esası neymiş özü doğrusu, güzeli neymiş anlayalım diye Ebu Osman el-Hiri Hireli Ebu Osman, Nisabur'a bağlı, bir şehir olan Hire'ye bağlı orada yetişmiş, Ebu Osman isimli mübarek alim okumaya okuma devam ediyoruz. Bu çok büyük bir şahsiyet imiş. Tanıyanlar Cüneyt'le, Rüveyn'le efendim daha büyük şahıslarla mukayese ediyorlar. Efendim bunun çok yüksek onların kıratında onlardan bazı konularda daha efendim tercihli olduğunu söylüyorlar. Biz de okuduk geçen hafta hayatını, ismini, memleketini efendim sonra hadis rivayet etmekle de meşgul olduğu için mübarek hadislerden rivayet ettiği hadislerden bir numune olsun diye bir hadis okunmuştu. Orada hadisin nasıl rivayet edildiğini anlattık size. Hani biz şimdi bu devirde alışkın değiliz. Böyle ince ince meseleleri araştırmaya. Yalnız Peygamber Efendimiz'in zamanında ve ondan sonra Peygamber Efendimiz'le ilgili bilgileri dinleyen, anlatan, nakleden insanlar bizim gibi değillerdi. Çok titiz insanlardı. Sözlerinin çok doğru olmasına büyük gayret sarf ediyorlardı. Eserlerde bunları görüyoruz. İşte bir hadisin rivayetinde kaç tane mühim şahsiyet geçmişti. Bir de efendim Eş'as isimli bir şahıs geçmişti. Bunun sıfatlarından iki tanesi hayatını okurken Eş'as İbni var elkindi et el tavabiti el afrak el esram Ehvas şehrinin kadısıdır diye ben de bu kelimeler Arap dilinin özelliği olarak insanın vücudundaki özellikleri, renkleri, farklı durumları belirten kelimelerdir. Bunlara bir dilbilgatte baksın demiştim. Bir kardeşimiz bakmış bu eşhas hazretleriyle ilgili kelimelere efrak ne demekmiş? Saçı sakalı ayrık. Şöyle saçı şöyle şöyle ayrık veya sakalı bir böyle bir böyle olan demekmiş efrak. Zaten dün de geçen toplantıda da söylemiştim ben böyle bu manaya gelebilir diye. Lügatte da böyleymiş kollarının aralığı açık olan adama da böyle derlermiş. Esrem feltekse ile o da dişlerinden birisi kökünden kırılmış olan kişi manasına geliyormuş. Yani gedik dişli demek olmuş oluyor demek ki. Bir kardeşimiz bunu böyle hazırlamış getirmiş. Lügata ben baktım diye. Bize kolaylık olsun diye. Biz de demiştik ki bu Efendim şey. Ebu Osman-ı Hiri efendim Hamdani Kassal'dan dinlemiş. O Muhammed bin Yahya i Nisaburi'den dinlemiş. O Kuteybe'den dinlemiş. O Abser'den Abser'den dinlemiş. O eş As'den dinlemiş. O Muhammed'den dinlemiş. Bu Muhammed rüya tabircisi meşhur rüya tabiri imamı Muhammed İbdi Sirin olabilir demiştim hatırlayacaksınız. O da Nafi'e ayında Nafi'eden dinlemiş. O da İbn Ömer'den dinlemiş demiştik. Burada adam Nafi isimli şahsın hayatını anlatmak için de not düşmüş aşağıya ama sayfanın dibine sığdıramamış herhalde matbaada öbür sayfaya da geçmemiş Hadi. O bilgiler düşmüş. Dedim ki ben size önümüzdeki hafta bu nafi' kimdir? Onun hakkında bilgi inşallah getireyim dedim. Ben de o sözümde durdum. Ben de o bilgileri getirdim. Şimdi nafi' ayın ile sonu. Tabi ye ile olursa nafi' diye. O başka bir manaya gelir. Ayın ile olursa nafi' diye o başka manaya gelir. Bu ayın ile. Nafi' ye. yani menfaat veren, fayda sağlayan manasına geliyor. Menfaat kökünden geliyor. Şimdi bu nafi' tabi'inin meşhur alimlerinden. Söylemiştim tabi'inin alimlerinden olduğunu ama hayatı hakkında bilgi getireceğim demiştim. Künyesi Ebu Abdullah. Doğum tarihi bilinmiyor ama vefat tarihi 1117 Hicri. Aslen İran'ın bir mıntıkası olan deylemden olduğu da söyleniyor bazı kaynaklarda. Bazı kaynaklarda Kabil'li olduğu söyleniyor. Nisaburlu olduğu söyleniyor. Efendim mağripli olduğu yani fas Afrika'nın kuzeyinin batı tarafından olduğu rivayetleri var. Bu Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'dan hadis rivayet etmiş. Meşhur bir alim. Efendim Abdullah İbni Ömer'in azatlısı. Şimdi bu mübarekler gittikleri yerde fütühatta esir alırlarsa ganimet alırlarsa, onları alıyorlar, azat ediyorlar, şöyle azat etmek sevap, bir de İslam'a göre yetiştiriyorlar. Onlar da büyük alim oluyor. İşte onlardan birisi de bu, Nafi isimli şahıs. Hadis ilminde söz sahibi ve çok güvenilen bir kimse, pek çok hadis şerif rivayet etmiş, efendim... kendisinden oğulları Ömer, Abdullah efendim Salih İbni Kaysan İbni Şihab, Zührî gibi alimler rivayet etmişler. Sahih Sitte isimli hadis kitabında bundan rivayet edilmiş hadisler meşhur. Sünnet-i Seniyeyi öğretsin diye Ömer İbni Abdülaziz Emevilerin müttaki halifesi. Ömer Emevi halifeleri umniyetle biraz böyle saraylarda çalgıcı Efendim gevşek yaşamışlar, zevkle sefa ile yaşamışlar. Efendim tenkile uğramışlar, biliyorsunuz. Hatta ondan sonra da Abbasileri, Abbasileri kuracak olan şahıslar bunlarla gizli gizli mücadele ederek, hazırlık yaparak, teşkilat kurarak bunları devirmiş, biliyorsunuz Emvi'leri. Onların içinden yalnız bir tanesi. Ee, Ömer İbni Aziz, ikinci Ömer deniliyor. Birinci Ömer Hazreti Ömer Efendimiz buna ikinci Ömer deniliyor. Bu çok müttakî insanmış. Mütevazı yaşarmış. Cömertmiş. Hazineden para almazmış. Böyle takva ehliymiş diye meşhur bir kimse biliyorsunuz. Tabi bir insanın böyle salih bir kimse olması abid, zahid bir insan olması da bir takım esrarengiz esrarlı şeylere bağlı oluyor. Bazı bereketlerden bazı kimselerle bağlı olmaktan, bazı mübarek insanların duasını almaktan kaynaklanabiliyor. Hazreti Ömer Halife Ömer radıyallahu a Medine'nin sokaklarında geceliğin devreye gezerken Kendisi halife, gece bekçisi değil. Halife ama sorumlu hissediyor kendisini. Uyku uyumuyor. Dizlenin kenarında bir kurt bir kuzuyu kapsa Hazreti Ömer mesul diye titriyor. Geceliğin sokaklarda dolaşıyor. Dolaşırken bir evin içinden bir kadın sesi kulağına erişmiş. Sokakta giderken. Kızım sütün içine su katıver. Kız cevap veriyor. Hazreti Ömer dışarıda gece. Kadın kızıyla evin içine konuşuyor. Hazreti Ömer de sokakta geçerken duydu bu sözü. Kızım sütün içine su katıver. Anne halife Hazreti Ömer sütlere su katmayın diye sabahleyin söylemedi mi? Tellal bağırmadı mı? Halife yasaklamadı mı? Kızım şimdi söyletme beni. Hazreti Ömer nereden bilecek? Suyun iç, suyu sütün içine katıver. Hazreti Ömer bilmiyor, görmüyor ama anne Allah görmüyor mu? Allah duymuyor mu? Allah bilmiyor mu? Halifeye isyan olur mu? Halife görmeyebilir, duymayabilir ama Allah görüyor, duyuyor, biliyor, her şeyi biliyor. Halifeye itaat etmesi lazım Müslümanların. Allah görmüyor mu? diye susturmuş annesini. Hazreti Ömer Allah'tan dışarıdan bu sözleri duymuş. O evi bellemiş. Bu ev hangi ev şu sokakta şu ev. Ertesi gün oraya dünür gitmiş veya dünürcü göndermiş bu evdeki kızı oğluma istiyorum diye. Daha kızı görmedi. Uzun boylu mu? Sırma saçlı mı? İnce belli mi? Hilal kaşlı mı? Kömür gözlü mü? Elma yanaklı mı? Kiraz dudaklı mı? Söylüyor mu? Hayır. Neyi beğendi? Geceliğin annesine söylediği sözü beğendi. Bu çok mühim. Bak biz nasıl şimdi kız arıyoruz, nasıl kız alıyoruz? Hz. Ömer nasıl kız alıyor? Biz nasıl ararız? Zengin olsun, tahsilli olsun, güzel olsun rengi şöyle olsun, bilmem ne olsun, bilmem ne olsun, bilmem ne olsun, bilmem ne olsun. Hazreti Ömer ne diyor? Bu Allah'tan korkan bir kız Allah'ın herkesi gördüğünü, her şeyi işittiğini biliyor. Süte su katmak istemiyor. Halifeye asi gelmek istemiyor. Takma elde bir kız. Bunu oğlumu alayım diyor. Güzel mi, çirkin mi, hastalıklı mı demiyor. Gidiyor istiyor kızı. İşte o aldığı kızın torunuymuş bu Ömer ile Abdülaziz. Bak bereket nereden gelmiş? Hazreti Ömer'den geliyor. Hazreti Ömer'in oğlundan geliyor. O müttakî, takva ehli kızcağızdan. Allah'tan korkan, süte su katmak istemeyen, annesine iyi kazda bulunan kızcağızdan bereket başlıyor. Hazreti Ömer'den oğlundan başlıyor. Ta Emevilerin içinde bile olsa, o aileden bile olsa Filiz oradan Pınar, mübarek bir pınar oradan çıkmış gibi tertemiz bir insan Ömerimle Abdülaziz çıkıyor. İşte o Ömerimle Abdülaziz bu Nafi' isimli kölelikten alim olan şahsı Mısır'a göndermiş. Neden göndermiş? Sünnet-i Seniyye'yi Mısırlılara öğretsin diye. Görüyor musun? Köleydi. Bilim yoluna girdi, alim oldu, efendi oldu. Köleydi, seyit oldu. Ayrıca halifenin gözdesi oldu. Halife de onu, İslam'ı öğretsin, sünneti öğretsin diye bir ülkeye büyük alim olarak gönderiyor. İbretli şeyler bunlar, burası önemli. İmam Malik, İmam Malik radıyallahu rahmetullahi aleyh, bu Nafi'in rivayetini duydu mu tamam dermiş. Bu kâfi bana dermiş. İncelemeye, tahkik etmeye lüzum görmem. Bu tamam dermiş. O kadar güvenilen bir kimse. Maliki mezhebinin kurucusu olan İmam, muatta kitabını yazan buna çok ilimad edermiş. bir hadis-i şerif hafızıymış. Biliyorsunuz Kur'an'ı ezbere bilenlere Kur'an hafızı deniliyor. Hadisleri çok bilenlere de hadis-i şerif hafızı deniliyor. Çok az bunlar. Kolay değil. Rivayetleri hatasızdır demiş bütün bilginler. Bir iki tane de hadisi i naklettiği hadis-i şerifi buraya almışlar. Bir başka Nafi daha var. Onu da Nafi ismini araştırırken gördük. O da burada. O Nafi el-Kureşi'ymiş. O 169 tarihinde vefat etmiş. Yani bundan sonra. Bu 117'de vefat etmiş. O 169'da yani 52 sene sonra. ...daha genç bir nafi bu. Efendim o da iyi bir insanmış. O da hadisi şerif rivayet etmiş. Efendim rivayetleri... ...hadisi şerif kitaplarında... ...muteber hadis kitaplarında varmış. Hüccet kabul edilirmiş. Efendim... Bir rivayeti Hazreti Ömer'in oğluyla ilgili rivayetler bundan bazı rivayetler yapıyor da ilgili güzel bir rivayetini naklediyorum size İbni Ömer'e İbni mamer 60 bin dirhem para hediye göndermiş Hazreti Ömer'in oğluna 60 bin dirhem ...altın hediye gönderiliyor. Hz. Ömer'in oğlu... ...Abdullah... ...bu hediyelerin... ...hepsini... ...oradaki fakirlere dağıtmış. 60 bin dirhem gitti. Gelen hediyeleri... ...hepsini dağıtmış oradaki fukaraya. Fakat ondan sonra bir fakir daha gelmiş... ...ama her şey dağıldı, yok. Yani ne verecek o ikinci fakire... Daha önce dağıttıklarından birisinden ona verdiğini verdiği paradan borç almış. Sana şu kadar borçumsun. Bana borç ver demiş, borç almış. Bu sonradan gelen fakire de parayı vermiş. Bu da Hazreti Ömer'in oğlunun mübarekliği. Ee, bunu niye söylüyoruz? O ikinci nafi Hazreti Ömer'in oğluyla ilgili sözler nakleden bir kimse de onun için. Gece namazına devam edermiş Hz Ömer'in oğlu sabah oldu mu diye buna arada sırada sorarmış sabah olmuşsa oldu derdim o da kalkar oturup tevbe ve istiğfarla meşgul olurdu diyor bir de meşhur kıraat alemi Nafi var Nafi İbni Abdurrahman Ebu Nüaym yedi kıraat imamlarından birincisi. Ve medine emine vereni imamı sayılıyor. Bu da çok yüksek bir şahıs. Efendim esmarmış, güzel yüzlü, güzel ahlak, ahlaklı, efendim şakacı bir kimseymiş. Yeri gelince şakada, latifede yaparmış. Gülenç yüzlü, hoş sohbetli bir şeymiş. Efendim konuşurken çok güzel kokular gelirmiş. Bir gün demişler ki, mübarek sen ilim anlatmaya geldiğin zaman misk filan mı sürünüyorsun böyle, çok güzel kokular mı sürünüyorsun, çok güzel kokular geliyor senden diye sormuşlar. O da demiş ki, ben elimi ne güzel kokuyu sürdüm ne de bir güzel kokunun yanında bulundum. Bir şey sürmüş değilim. Öyle bir kokuyla ilişkim yok. Yalnız rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm. Ağzıma Kur'an-ı Kerim okudu. O zamandan beri ağzımdan bu güzel koku çıkar buyurmuş. Efendimiz'in iltifatına mazhar olmuş. Böylece birkaç tane nafi ismindeki şahsı anlatmış olduk. Bu kıraat alimi olan Nafiye'den de bir şey söylemek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde namaz kılmış. Çok cömert imiş. Dünyaya düşkünü değilmiş. Efendim. Çocukları özcah zaman vasiyet isteyince demiş ki Allah'tan korkun. Efendim. Takvayı kendinize kalkan edinin. Ara bulmayı arab iyi geçinmeyi farz-ı ayın bilin. Efendim Allah. Ta'ala Hazretlerine ve Resulüne itaatten bir nefes bile ayrılmayın diye nasihat etmiş. Bir rivayeti bizi biraz desteklediği için okumak istiyorum. Efendim sabah namazından sonra mescitte kalır güneş doğuncaya kadar zikirle meşgul olurmuş. O Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın kölesi olan şahıs. O da biliyorsunuz bizim adetimiz. Hocamız Mehmet Said Kodku Hazretlerinin İskender Paşa'da bize öğrettiği yapa geldiğimiz adetimiz. Böylece nafileri anlatmış olduk. Bu hadisi rivayet eden nafi efendim Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın azatlı kölesi yetiştirmesi. Ondan hadisi rivayet eden bir mübarek diye söylemiş olduk. Gelenin kitabımızın okunmasına devam etmeye 172. sayfadan 2. 2 iki numaralı paragrafı okuyoruz. Semi Eba Amr'in ne Hamdan Yakul vecetu fi kitab-i Ebi Semi Eba Osman Yakul Asrul adaveti min selaleti eşya minet mal ve tam fi ikramin ve tamamen fi kabulin nâz Hamdan oğlu Ebu Amr'dan işitmiş müellifimiz o da demiş ki ben babamın eliyle yazılı bir kitapta gördüm ki bu Ebu Osman Hiri Hazretleri şöyle söylemiş düşmanlık insanlar arasındaki adavet, düşmanlık o ona düşman, o ona düşman insanlar arasındaki düşmanlık üç şeydendir. Aslul adaveti min eşya. Üç şeyden kaynaklanır. Neden bu adam bu adama düşmanlık ediyor? Üç şeyden. Bir. yine tamayı fil mal. Mala tamahtan olur bu. Menfaat, mal dolayısıyla olur. Onun alacağı malı o aldı diye veya engelledi diye ona düşman olur. Maldan olur düşmanlık. Efendim, malı ben alayım diye istediği için onu engel gördüğünden düşman olur. Ve tama ifi ikramin nas Bazen de insanlar birisine ikramda bulunur, hürmet eder. Efendim, hediye verir vesaire. Niye ona veriyorlar da bana vermiyorlar? Oradan olur düşmanlık. Ve tama kabulin nas Bazen böyle bir maddi bir şey de olmasa bile insanlar onu daha çok seviyor. Ona daha çok sevgi gösteriyor, hürmeti gösteriyor. Bu oradan düşman olur ona. Niye onu seviyorlar da bizi sevmiyorlar, bize aynı teveccühü göstermiyorlar diye. Yani hepsi de aslında e, tamaktan doğuyor, tamahkarlıktan doğuyor. Ya mala tamahtan, ya insanların ikram ve hediyelerine tamahtan, ya da insanların itibar etmesine tamahtan kaynaklanıyor. Bundan dolayı düşmanlıklar oluyor, rekabetler oluyor. Allah bizi tabahkarlıktan efendim korusun. Tok gözlü eylesin. Efendim böyle başkasının hakkına, malına, mülküne, itibarına, izzetine, mevkine, makamına göz dikmekten o kötü huydan hak eylesin. İnsanın gönlü kalbi yani kanaatkar olursa, tok olursa hiçbir şeye tamah etmez. Tamah etmediği zaman da kimseyle bir meselesi olmaz. Düşmanlık olmaz. İnsanlar ile arası iyi olur. İnsanlar, insanlarla problem, mesele, sıkıntı olmaması için insanın tok gözlü olması lazım. Kimsenin menfaatine göz dikmemesi lazım. Tasavvufta böyle olmalı. Tasavvufu tarif eden büyüklerimizden bir tanesi ne buyuruyordu? Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Gülü gülzar olup har olmamaktır. Tasavvuf yük olmamak kimseye. Kimsenin parasını, pulunun menfaatini istememek. Kimsenin elindekine göz dikmemektir. Gül olmaktır, diken olmamaktır diyor. Kimseye göz dikmeyeceğiz. Kimsenin malında, mülkünde, efendim bir şeyinde, varlığında efendim tamamımız olmaması lazım. İyi, i̇yi kul olmak için kendimizi böyle terbiye etmeliyiz. E, Falanca'nın çok malı mülkü var. Allah daha çok versin. Maşallah. Mübarek gelsin, Hayırlı olsun. Allah hayırlı yerde kullanmasını nasip etsin. Şaşırtmasın, azdırmasın. Efendim zenginim diye şımarttırmasın diye dua edersin. Tamam. Ama kıskanmaya... Efendim tamah etmeye yok. Ve kalbe ve semeti kul ancak den geldiğine göre Ebu Osman şöyle de buyurmuş: La yakmulu raji ve hatta yesevi kalbuhu fî erbati eşyâ filmeni vel ata vel izzi ve zül. Kişinin kalbi gönlü. Şu dört şey karşısında eşit olmadıkça o insan kâmil insan olamaz buyurmuş. Ebu Osman'ın hiri. Dört şey müsavi olacak. Bu dört şey müsavi olmadıkça o insan kâmil insan olamaz. Kusurlu insan olur, nakıs insan olur. Ne? Dört şeymiş onlar. filmen ve ata. Kendisine bir şey verilse de verilmese de vel izli ve zulli izzette itibarda olsa da zillette itibarda olsa da hepsi eşit olursa o zaman insan kamil insan olur olmazsa kamil insan olamaz şimdi bu ne demek bazı insanlar vardır tamam iyi güzel vaziyeti iyi gidiyor gidişi güzel Bakıyorsun güzel gidiyor, tatlı, halleri hoş görünüyor filan. Ama Allah başına bir olay getiriyor. Bir acı olay geliyor başına. Bakıyorsun adam değişiyor, fırttırıyor. Raydan çıkıyor, yoldan çıkıyor. E, ne oldu mübarek yani? her şey baklavalı börekli kaymaklı kadayıflıyken iyiydi de şimdi böyle bu da kader şimdi ne oldu böyle değiştin raydan çıktın yoldan çıktın filan eh Allah verdiği zaman iyi de vermediği zaman fena öyle şey olur mu? verse de vermese de zenginlik de olsa fakirlik de olsa efendim her halde kulluğunu bunta zaman götürmesi lazım insanın sarsılmadan dosdoğru götürmesi lazım bozmaması lazım Eğerim Allah'a karşı olmuyor da bazen kullara karşı da böyle davrananlar oluyor. Mesela ve in utu minha radu ve illame yu'tu minha izahum yashatul. Peygamber Efendimiz'in zamanında bazı fakirler varmış. Efendimizin etrafında bekleşiyorlarmış. Eğer gelen hediyelerden sadakalardan efendimiz dağıtırdı da herkese. Kendilerine verilirlerse, verilirse memnun. Verilmedi mi kızarlarmış. E kızıyorsun? Hakkın mı senin bu? Değil. Geçen sefer Resulullah sana verdi. Bu sefer de şu fakire veriyor. Burak da biraz kardeşin istifade etsin. Onun da canı var. Geçen sefer sana verilince o kızdı mı? Kızmadı E bırak da bu sefer de ona versin. Ve in o'tu min radu. Sadakadan, zekattan, hediyeden, Resulullah'a gelen ikramlardan Efendimiz verirse razı oluyorlarmış, hoş oluyorlarmış, memnun oluyorlarmış. Verilmediği zaman hop ayağa kalkıp kızıyorlarmış, tozuluyorlarmış. Bu ne? Bunlar kıslık alameti. İyi Müslüman böyle yapmaz. Verilse de verilmese de Allah'a karşı Allah verse de vermese de kulluğunu muzazam götürecek. Resulullah verse de vermese de ona karşı ümmetliğini muntazam götürecek. Efendimiz Resulullah değil de falanca arkadaş. E ben ona hediye verdiğim zaman, evime çağırdığım zaman, buyur dediğim zaman, ikram ettiğim zaman, ziyafet çektiğim zaman iyilik de hocam. Birkaç defa çağırmadım evime. Öbür arkadaşları çağırdım, onu çağırmadım. Veya birkaç sefer ona hediye vermedim. Geçen bayramda vermişim de bu bayramda vermemişim. Herifin yüzü değişti. Olur mu? Olmaz. Herkese yani maktu en maaş gibi her zaman her şey verilmez ki. Verilse de verilmese de insanın yani hediyeye bağlı olmaması lazım. Kendisinin davranışlarının. Bilmem bu sözler açıkları mı yani? İyi bir Müslüman bu gibi durumlarda çizgisini sattırmaz. Pontazam yürümeye devam eder. Verilse de verilmese de başka İzzet durumunda da zillet durumunda da. İzzet durumu ne demek? Kıymetli olmak demek. Zillet durumu ne demek? Hor olmak demek. İzzetli itibarlı olduğu zaman da, hor olduğu zaman da insan bir kere Allah'a karşı kulluğunu güzel yapacak. değişmez Fakir oldum diye Allah'a ibadetini mi terk edecek? Sen ona zenginlik verdin de bana vermedin diye arayayım mı bozacak? Olmaz. Peygamber Efendimiz'e karşı da öyle izzet itibar olduğu zaman, iyi yapacak ve olmadığı zaman ara olacak Olmaz. Sevgi onlara bağlı olmamalı. Arkadaşlık arasında da öyle. Yani arkadaşlar arasında da. Tekkede de öyle. Tekkede de öyle. Şeyh Efendi bazen birisine bir sebepten bir şey verir. Ötekisine vermez. Bak ona verdi de bana vermedi. Hadi aralar bozuldu. Olmaz. Bazen kalbi yumuşasın diye veriliyor bazı kimselere. Mesela, zekatın bir bölümü İslam'a ısındırmak için verilmiş İslam'da. وَالْمُعَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَالْمُعَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ Kalpleri İslam'a ısındırılmak için verilmiş. Bazı kimselere zekat ayrılıp verilmiş. Neden? İslam'a ısınsınlar, İslam'ı sevsinler diye. Mekke'nin fethinden sonraki kazalarda, savaşlarda elde edilen ganimetlerin çoğunu Peygamber Efendimiz yeni Müslümanlara verdi de Medine'de kendisine çok destek olmuş olan, çok sevdiği çok yakınlarına vermedi. Neden? Yenilerin gönlü ısınsın diye. Yoksa çok verdiğini çok seviyor, az verdiğini az seviyor, hiç vermediğini hiç sevmiyor diye değil. Nitekim fitne oldu. Bazılar dedikodu ettiler, Resulullah'ın aleyhinde dedikodu yaptılar. Resulullah Efendimiz kalktı, bir hutbe okudu, efendim, herkes ağladı. Tabii, çok dokunaklı bir hutbe okudu, herkes ağladı. Demek ki, iyi bir Müslüman, verilse de verilmese de, izzette de olsa, zillette de olsa, iyiliğini devam ettirir, bozmaz. Bu gibi, arizi sebeplerden dolayı, ahbaplığı bozmaz. Buradan belli olur. Bir insan kamil insan olamaz. Şu dört şey onun gönlünde eşit olmadıkça. Verilmesi verilmemesi izzetli durum, zilletli durum. Aşağı mertebe, yukarı mertebe. Her durumda aynı olması lazım. Dervişlik bu işte. Yani bolluk zamanında, verme zamanında herkes herkesi sever. Asıl vermediği zaman sevmek mühim. Efendim hocam ben ibadetlerinden zevk almıyorum. Alma. Bazen ibadetlerden zevk almaz insan. Sen ibadeti zevk almak için mi yapıyorsun? Hayır. Allah emrettiği için yapıyorsun. Zevk alsan da yapacaksın, almasan da yapacaksın. sen bile yapacaksın. Onun da başka tadı var. Şeytan bazen zevk aldırtmaz. Bazen zevk bir sebepten kaçar. Aşağıda gelecek. Bu gibi meseleler, ince meseleler tasavvufta Aşağıda bir mesele gelecek. Geçelim. Gâle ve semitu Ebu Osman'a yekûl Salâhul kalbi fi erbâti khisâl du'i lillâh Vel fakri bilallâh Vel halki minallah, Vel racâi fillâh Yine Ebu Osman'dan aynı raviler işitmiş ve müellife nakletmişler ki İnsanın kalbinin doğru bir kalp olması, gönlünün temiz bir gönül olması, sarahul kalbi, dört şeydedir. İnsanın kalbinin temiz olması, iyi olması, Allah'ın sevdiği bir kalp olması, pırıl pırıl, nurlu bir kalp olması, dört şeyledir. Dört tane şey olacak insanın içinde. Fittevâdu'u <gülüyor> billah. Allah için mütevazı olacak. Tevazu huyuna sahip olacak. Kibirli olmayacak. Burnu havada olmayacak. Mütevazı olacak. Neden yapacak mütevazu? Allah rızası için. Allah rızası için mütevazı olacak. Mütevazı olursa kalbi, gönlü güzel olur. Sonra vel fakri ilallah. Allah'a karşı muhtaçlığını hissedici olacak. Her şeyimi bana Allah veriyor. Benim Rabb'ime sonsuz ihtiyacım var. O onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Benim ibadetime ihtiyacı yok ama ben ona muhtaçım diye Allah'a bağlılığını, Allah'ın ikramına ihtiyacı olduğunu bilecek kul. Bunu anlayamamışsa İyi bir gönül sahibi değil, iyi bir seviyede değil, iyi bir Müslüman değil. Teva, tevazu sahibi olacak, kibirli olmayacak, her şeyden büyük Allah olduğunu bilecek, Allah'ın huzurunda mütevazı olacak, Allah'a muhtaç olduğunu bilecek, her şeyin Allah'tan geldiğini gelmezse çok fena durumda olacağını bilecek. 2- وَالْخَفْفُ مِنَ Allah <اللّٰه> Allah'tan korkacak. Neden? Korkmazsa şımarık olur. Şımarık olunca Allah hakikaten ona bir ceza verir. Bir Allah'ın gazabına uğrar. Bir şaman yer. Aklı başına gelir o zaman. Onun için korkacak. Korkacak da hareketlerine dikkat edecek. Düşüncelerine dikkat edecek. Yaptığı işlere dikkat edecek. Aman diyecek. Aman Ummadığım bir yerde ayağım kayıp da Allah'ın kahrına, gazabına uğramayım diyecek, korkacak. Korkmuyor. Gülenkarların hepsi Allah'tan korkmadığı için gülenişliyor Korksa yapamaz. Polisten korkuyor. Mahkemeden korkuyor. Kanundan korkuyor. Devletten korkuyor. Yapabileceği, yapabileceği pek çok şey korku belasına yapmıyor. Komşuyu dövecek, şu malı alacak, şu kanunsuzluğu yapacak, şu işi yapacak ama korktuğundan yapmıyor. Bu dünyanın bu saydığım şeylerden korkuyor da, kainatı yaratan mülkün sahibi Allah'tan korkmuyor. Korkmadığı için de günahı işliyor. Polisten korktuğu için, hapisten idamdan korktuğu için adam öldürmüyor. Öldürmekten kaçınıyor. Elinde tabanca oluyor, ateş etmiyor korktuğu için. Ama Allah'tan korkmadığı için günahı işliyor. Olmaz. Allah'tan korku olacak. İnsanın içinde Allah'tan korkmak olacak. Hakikaten korkacak. Neden? Ya sevmezse? Bilmiyorsun ki, garanti yok ki. Garanti Peygamber Efendimiz bile ömrünün sonuna kadar nasıl yaşamış, nasıl sabahlara kadar ibadet etmiş, Nasıl yalvarmış varmış, ı niyazda bulunmuş, nasıl gözyaşı dökmüş, nasıl secdelerde sabahlara kadar efendim böyle e, gözyaşı dökmüş. Neden? Allah'tan korkmak lazım. Korkuyor da onda. Ne zaman karşıdan bir sarı bulut gelse, Arabistan'da sarı bulutlar, işte rüzgar esmiş, rüzgar esmiş de, Tozlar havaya kalkmış, fırtına geliyor, onun alameti. Ne zaman sarı bulutları görse, koyu bulutları görse, benzi sararırmış Peygamber Efendimiz. Hemen başlarmış Allah'a dua etmeye. Neden? Eski kavimlerin öyle bazı fırtınalarla helak olduğunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor da, ondan korkuyor. Acaba ümmetimden bazı kimselerin yaptığı kusurlardan dolayı, Ümmetime bir azap gelir mi diye, hemen duaya başlarmış. Korkmak lazım. Üçüncüsü korku. Dördüncüsü zerrecai filla. Allah'tan da ümitli olacak. Gene de korkacak ama Rabbim affeder, Erham-ül Rahim'indir. Lütfuna inşallah bizi de erdirir. İnşallah cehenneme atmaz, inşallah cennete sokar diye de ümidi de olacak. Ümit de çok kıymetli bir şey. Güzel bir duygu. Ümit olduğunu insan yüzü gülüyor. Sıkıntıları göğüsleyebiliyor. Efendim, çiftçinin ümidi değil midir bir senelik kahra tahammül ettirten onu? Bir sene kahut çekiyor, tarlanın, efendim iklimin zahmetini çekiyor. Bir sene sonra mahsul alacağım diye ümidinden ...o kadar sıkıntıyı çekiyor. Talebenin talebelik kahrını çekmesi... ...seni bitireceğim, mezun olacağım, diploma alacağım... ...iyi bir iş kuracağım diye değil midir? Bir ümitten dolayı insanın sıkıntılarını sıkıntıları çekiyor. Onun gibi... ...insanın içinde ümit duygusu olması lazım. Ümidini yitirmemesi lazım, kaybetmemesi lazım. Bir insanın ümidi kaybolursa ne olur? Bir insan ümidini kaybetti mi çöker, perişan olur, çok fena olur, hayatın tadı kalmaz, hayatı zehir gibi olur, efendim hiçbir şey yapamaz, şair ne diyor, kalbim sizlerin karanlık yürekleri gibi yaslan ve paslar. İnsanın gönlü karanlığı, yas ve pas olur. Yas olur. Üzüntü olur. Pas tutmuş gibi olur. Işıl ışıl olmaz yani. Ümit lazım. Özetleyelim. İnsanın gönlünün şöyle arzu edilen makbul bir gönül olması için mübarek evliya Allah'ın gönülleri gibi şöyle pırıl pırıl nurlu bir gönül olması için kaç duygu olması lazımmış? Dört duygu olması lazımmış. Bir, Allah'ın huzurunda mütevazı olacak, kibirlenmeyecek. Hiç kimseyi hor görmeyecek. Allah'ın şimdi de kimin makul olduğu belli olmaz. Allah'a kablodayılık yapamaz tabii de. Allah'a karşı kibirlenecek değil ki. Mümin. Allah'a karşı kibirlenmez de yaratılana karşı da kibirlenmez. Çünkü Allah'ın kimi sevdiğini bilmez. Onun için Yunus Emre'nin sözü güzel. Yaratılanı hoş gör, yaralandan ötürü. Bazen otobüs şoförleri, kamyon şoförleri de böyle çok dokunaklı şeyler yazıyorlar arabalarının arkasına. Hor görme garipi filan diye böyle. E, hor görmemek lazım belli olmaz yani. Bakarsın Allah onu seviyordur. O bakımda tevazı olacak Allah'ın huzurunda. Mütevazı olacak insan, kibirli olmayacak, kendini beğenmiş olmayacak değil. Allah'a muhtaçlığını bilecek, o ihtiyacıyı hissedecek. Ben sana muhtacım, her şeyim senden geliyor Yarabbi diye, Allah'a öyle bağlanacak. iki Allah'tan korkacak, Allah'tan ümidi olacak. Korkusu olmazsa da fena, ümidi olmazsa da fena. İkisi birden olması lazım. Buna ne diyorlar? halfi ve Reca Olmak. Korku ile ümit arasında olacak mümin. İkisine de sahip olacak, ikisine de eşit mesafede olacak. paragrafta okuyalım ve sehu yakul aynı ravi demiş ki bu Ebu Osman'ın hiri şöyle diyor el muhafakı men el muakfaku men la yaafı gayir Allah vela yercu gayra ve yusiru dahu ala heva nefsi muvaffak Ne demek? Allah'ın lütfettiği, tevfikini refik ettiği, tefvikatı Samedaniyesine mazhar ettiği yardımcı olduğu kul demek muvaffak. iyi kul demek yani. Muvaffak kimdir? Men la yahafu gayra Allah. Allah'tan kaçık Allah'tan başka kimseden korkmayan. Üç sıfatını sayıyor. Allah'tan başka kimseden korkmayan bir. Veya gayrahu, başkasından da bir şey beklemeyen Başkasından da büyümiyor. Efe yani. Allah'tan gayresinden korkmuyor, başkasından da bir şey beklemiyor. Acaba şu bir şey verir mi? Acaba şöyle söylersem darılır mı, kızar mı, kırar mı? Bir şey beklentisi yok. Ve yüsruru ala heva nefsii, Allah'ın rızasını hevâ nefsine tercih edendir. Kendisinin bir isteği var, arzusu var. Hevâ-yı nefsi var. İnsanın hevâsı ne demek? Nefsinin arzuları demek. E, nefsin arzuları nelerdir hocam? Nefsin arzusu, yemektir, içmektir, uyumaktır, keyiftir, eğlencedir, zevktir, safadır, yan gelip yatmaktır. Efendim, İşte böyle herkesin sor mülakat yap, herkese sor bakalım. Sen ne istiyor, canın ne istiyor, canın ne istiyor? İşte nefsin istekleri bunlar. Sonsuz istekleri vardır ama esas itibariyle ciddi işlere yanaşmaz, rahatını sever, evlenciyi sever nefsin. Ve insan da oraya çekmeye çalışır yani. Nereye gidiyorsun arkadaş? Ders var. Vallahi çok yoruldum, biraz uzanacağım. Ya bugün hadi gel bahçeye gidelim ya işte arkadaşlar da yere cehere eğlence neye gidecektik bu pazar işte gitmeyiveriyiz filan yani insanın hevayi nefsi insana hoş gelen şeylerdir Allah'ın rızası ise bazen zor şeydir zahmetli şeydir cihat zordur oruç zordur hac zordur namaz zordur Kazancını ayırıp, fukaraya verip, zekat vermek, efendim elinden para çıkarmak zordur. Sabretmek zordur. Şüphe etmek zordur. E ama Allah bunları seviyor. İşte Allah'ın sevdiği zor da gelse, nefsi istemese de yapacak. Nefsinin istediğini, Allah'ın isteğine ayıkırıysa, nefsinin isteğini susturacak, engelleyecek, Allah'ın istediğini yapacak. Hakiki dervişlik bu. Nefsinin, istediğini aksini yapmak böyle olunca ne olurmuş bir insan Allah'ın tevfikinin refik olduğu hayırlı mübarek kullardan olurmuş yani veyahut Allah işte yardım ederse bir insana böyle bir insan olur demek bu da Allah'ın yardımıyla meseleye oradan da bakalım her işin sahibi Allah mı? Her gücü kuvveti veren Allah mı? E, Allah bir insana yardım ederse işte o zaman ama Allah'tan gayretinden korkmaz. Kimseden bir şey ummaz. Kendi nefsinin arzusunu tutmaz da Allah'ın yolunda gider. Bu da Allah'tan bir efendim, nasip de oluyor. E, o nereden olur? Peki Allah bana da böyle yardım etsin hocam da ne yaparsam olur? Edebe riayet edersen edepli kul olursan Allah böyle yapar. Edebe riayet etmezsen, edepsiz kul olursan bunlar da mahrum olursun. Her, şey, her şeyin aslı edeptir. Allah'a karşı edepli olursan böyle olursun. Edepsiz olursan çeker Allah tevfikini. Tevfikini refik etmeyinceleri belasını bulup kur. allah Teala rüzgar cümlemizi tevfikat-ı samedaniyesine Yardım ettiği kımarından eylesin. Evet. Namaza az kaldığına göre şöyle ders almak isteyenler var gene. Efendim hatim indirmişler. Efendim zikirler var. birisi de işte şey yapmış. Geçen hafta demiştik ya, Allah razı olsun bak kardeşlerimiz ilgiyle takip ediyorlar ve istediklerimizi de, efendim, bize yazılı olarak getiriyorlar. Arif Nehat Asya diye bayrak şairinden bahsetmiştim geçen hafta. Onun bir ap umumi şiiri var demiştim. Birisi de işte yazmış, onu getirmiş. Benim kütüphanemde de var ama kağıda yazmış. Efendim diyor ki arifliyat Merhum bayrak şairi, kazayı, belayı, eceli, hâbülü, Kabili azrail'i affettim. Beddualarıyla dili, sonu gelmeyecek masallarıyla başı, ayağı, eli, affettim. Açarken yaprak, yapraklar, açarken güller, diyar diyar, belde belde, dağda, gölgemin gölgesi kara haber seni de takdir mukadderab kader seni de affettim ey ebedi yolculuk ey sesi yollarda kalmış sözlü dillerde kalmış hayatın çocuk seni de seni de affettim bahçemi beğenmeyen çiçekleri de soframı hor gören yemekleri de gelmişlerde de gelecekleri de affettim böyle yani affı yapmış arif nehat merhum Yemekleri de affetmiş, çiçekleri de gelmişler de gelecekler de affetmiş diye. Böyle bir şiir var. Onu yazmış. Sağolsun. Teşekkür ederiz. Evet. Ee, Fatiha-i Şerife, Mahal Besmele.